Dünün ilk sorusu zekatla ilgili hocam. Bazı yani müteahhitler iş makineleri kullanıyorlar diyor. Öyle ki bunlar çok yüksek meblalara kadar ulaşıyor. Yani iş makinesi bir iş makinesi 700 bin lira kadar. Olabiliyor eski parayla 700 milyar. Bunun zekatını vermesi gerekir mi? Yoksa gelirinden mi zekat verir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi örnek... Vererek konuyu açıklamaya çalışalım. Buyurun. Mesela zengin bir insan olsun. 2 milyon TL parası var. Ne iş yapıyor? Seyahat ajantesi bu zat. Arabalar çalıştırıyor, otobüs Hı. alıyor. Şirketi var vs. 1 milyon TL ile 2 tane otobüs aldığınız takdirde buna en az 2 tane şoför İki tane muavin olması gerekir. Peki bu dört kişinin çocuklarını ve eşini devreye koyduğunuz takdirde... ...diyelim 15 kişi kadar bir insanı ne yapmış oluyorsunuz? Beslemiş oluyorsunuz. Evet istihdam ediyoruz. Dış görüntüde bu insanın araba alarak zekattan kaçtığı gibi bazı iddialarda bulunanlar olabilir. Yani tüccar bir insan elinde para tutmaz... Ne yapar? Kazandığı zaman yine yatırım yapar. Peki bu yatırım yapıldığı zaman faydalı mı oluyor, zarar mı oluyor? Faydalı. Müslümanlara faydası mı var, zarar mı var? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu kişi yatırım yapmakla ne sağlıyor? İstihdam sağlıyor. Yani en azından 10-15 kişinin rızkını temin etmiş oluyor. Ayrıca bu araçların sigortası var bensin alacaktır, o istasyonlar çalışıyorlar. Ee, peki lastiği değişecek, başka yapacağı işler var. Yani siz bir e, otobüs almakla, e, yatırım yapmakla bir sürü insanı ne yapmış oluyorsunuz? İstihdam sağlamış oluyorsunuz. O noktadan ya insanın e, mesela 20 tane, 30 tane otobüsü var, e, parası olmadığı için zekat vermiyor gibi... Dışarıdan bazı şeyler söylenebilir. Bu insan e, zekatını vermek suretiyle parayı elinde mi tutsun yoksa yatırım mı yapsın? Sualinde elbette tavsiyemiz nedir? Yatırım yapmasıdır. Yani istihdam sağlamasıdır. 2 milyon TL'si olan bir kişinin vereceği zekat miktarı 50 bin TL'dir. Yani yıllık 50 bin lira verdiğiniz takdirde zekatını vermiş oluyorsunuz. Fakat siz istihdam sağlayıp mesela 4 kişi çalıştırdığınız takdirde bunu en azından 120 bin lira maaş ödemiş oluyorsunuz. Yani bu yatırım ve istihdam hem ülkenin kalkınmasına fayda sağlıyor hem zekatınızın 2-3 misli Parayı vermiş oluyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla değerlendirmeyi bu istikamette yapmak lazım. Peki bir müteahhit ev yapacak ona göre malzemeleri olması lazım. Yani bunlar e, bir milyonluk bir malzeme olabilir. Daha büyük malzemeler de olabilir. Ha bunlara zekat versin demekle iyi bir şey yapmış olmayız. Yani ümmetin faydasına bir iş olacağını düşünmeyelim. Bu insan mesela o aletleri alıp kullandığı takdirde en azından bir operatörü vardır. Onun yardımcıları vardır. Başka kişiler vardır. Peki bu cemiyete sağladığı bir takım imkanlar vardır. İstihdam vardır. Bunları değerlendirmek, düşünmek lazım. Günümüzde böyle bir tartışma var. Yani adam. 10 tane otobüse sahip ama zekat vermiyor. Niye vermiyor gibi bazı eleştiriler gelebilir. Ancak düşünmek lazım ki bu insanların istihdama katkısı verecekleri zekatın 3-5 katı fazladır. Hmm. O noktada biz yatırıma teşvik etmeliyiz insanları. Özetle ne diyoruz? Müteahhit kardeşlerimizin aletleri, büro vesaire gibi çalıştığı yerler e, zekata tabi olan kısma girmez. Ancak bir müteahhit düşünün ev yapıyor satıyor ise bunun ticaretini yapıyordur. Hı hı. E, bu ticaret mallı hükmüne girer. Dolayısıyla bunların e, değerinin kırkta birinin zekatının verilmesi icap eder. Yani evi yapıp satıyorsanız bu ticarettir. Ondan dolayı zekat verdireceksiniz ancak... O binaları yapmak için kullanılan malzemeler, araçlar, büro vesaire gibi nesneler için, gayrimenkuller için zekat vermek gerekmez.